Evet, bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bilcümle peygamberan-ı ve resul-i fikham aleyhimussalavatu vesselam efendilerimizin, ezvacı tahiratın, ehli beyti Mustafa'nın, evladı Resulün, ashabı Resulün, etba-ı Resulün, memleket, vatan, ilim yoluna hizmet etmiş ve tarihe mal olmuş bütün büyüklerimizin, şehitlerimizin, gazilerimizin, atalarımızın. İlcümle Piran-ı ve Dervişan-ı Kiramın, Haseten Mevlana celaleddin Rumi, pederi alileri Sultanul Ulema Behauddin Veled, Burhaneddin Muhakkik-i Tirmizi, Şems-i Tebrizi, Selahaddin-i Zerkub, Hüsamettin Çelebi, Sultan Veled Ulu Arif Çelebi ve Bilcümle Çelebiyanın, Mesnevi Şarihlerinden, Ankaravi Hazretlerinin, Bosnevi Hazretlerinin, Burssevi Hazretlerinin, Abidin Paşa'nın, Kenan Rufai Bey'in, Ahmet Avni Konuk Bey'in, Mithat Bahari Bey'in, Şefik Can hocamızın, Tahirül Mevlevi hazretlerinin, Selman Dede'nin, Celaleddin Çelebi'nin ve bu yola hizmet etmiş diğer büyüklerimizin, diğer hocalarımızdan, üstadlarımızdan, üzerimizde hakkı bulunan ümmeti Muhammed'den, ana, baba, akraba-i ahirete gidenlerin kafesinin ruhları için. Allah rızası için El-Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aleminen rahmanirrahim. İyâke na'budu ve iyâke nesta'im. Ehdine al sıratı al-musta'kîm. El-Nezînen amta aleyhim Tu mego, mara, bedan, şehbar, misd, wa keriman, karha, düşbar, misd. Huzura varmak için bende takat yok deme. Büyüklerle iş görmek zor değildir, gam yeme. Ruh güneşinden bahsediyordu. Dünya güneşiyle onun mukayesesini yapıyordu, karşılaştırmasını yapıyordu. Diyordu ki sen bu dünyadaki güneşin resmini çizersin ama ruh güneşinin resmini çizemezsin. Çünkü o ruh güneşi bütün iç dünyamızı aydınlatan, nuruyla iç dünyamızı aydınlatan bir başka güneştir. O fırçanın, aklın ve hapsaların hiçbirisinin üstesinden gelemeyeceği kadar parlak bir şeydir diyor. O bize ahiretimizi hazırlayacak güneş. Tabi şems kelimesi geçtiği için ruh güneşi, şems güneşi. Geçtiği için Hazreti Mevla'na bir yerde şems menem kamer menem diyor. Güneş benim, ay benim diyor. Bir cezbe halinde. Bu divanı kebirdedir. Mesnevi de böyle bir şey söylemez. Mesnevi daha çok aklın süzgecinden geçen şer-i şerife uygun, daha temkinli, daha ağırbaşlı, daha sakin bir zamanda yazılmıştır. Divan-ı Kebir daha aşk ile, coşku ile yazılmıştır. Ben size o Divan-ı Kebir'den bazı beyitler de okuyabilirim inşallah vakit kalırsa. Nasıl bir coşku ile yazıldığını. Çünkü orada, işte Şems deyince burada Hüsameddin Çelebiye, Şems-i Tebrizi aklına geliyor. Şems'in namı zikredilince, onun nimet ve ihsan işaretlerinden, bir miktarını açıklamak vacip olur diyor Hazreti Mevlana. Madem ki şems sözü geçti diyor biraz da şems'ten bahsedelim. Şems'ten Şemsi Tebrizidir. Ona zaten Şemsül Hakayık diyor. Hakikatler güneşi diyor. Benim içimde nur deryaları varmış. Fakat farkında değilmişim. Şems bana diyor içimdeki nur deryalarını geldi ve o deryaları coşturdu diyor beni ondan haberdar etti. Aynı şeyi Selahaddin Zerkub Hazreti Mevlana için söylüyor. Ey diyor Mevlana. Benim içimden nurdan deryalar varmış fakat ben onlardan haberdar değilmişim. Sen bana diyor içimdeki nur deryalarını gösterdin. İşte o da şemsen aldığını Selahaddin Zerkub'e kuyumcu Selahaddin Zerkub zer altın demek Zerkub. Altın döven manasına. Evet. O bakımda. Bu sırada can Yusuf'un gömleği kokusunu aldığı için eteğinden yakalamıştır. Sırada can yani Yusuf'un gömleğinin kokusunu Yakup için söylüyor işte. Ona Hazreti Yakup'a diyorlar ki sen nasıl oluyor da ta Mısır'dan Yusuf'un gömleğinin kokusunu alıyorsun? Halbuki burada dizinin dibinde, bahçenin kenarında, yolun kenarında Yusuf'u kuyuya attılar da haberin olmuyor fakat ta Yusuf'un gömleğinin kokusunu oradan alıyorsun. diyor. Yusuf'u kuyuya attıkları zaman kardeşleri sen neredeydin, niye haberin olmadı deyince Hazreti Yakup diyor ki onlara İnneme eşku besi ve hüzni ilallah diyor. Biz böyleyiz diyor. Allah bize nereden, ne zaman bildirirse onu dileriz diyor. Burada çok önemli bir mesele var. Peygamberler filozof değiller. Kendi yanlarından, kendi akıllarından bir şey söylemezler. Peygamber ne diyor? Rabbim bunu emrediyor. Rabbim bize bunu gönderdi. Bu vahyi gönderdi. Peygamberler aldı, Allah'tan aldıkları Cebrail vasıtasıyla veyahut da ilham yoluyla, daha başka yollarla Allah'tan gelen vahyi kullara bildirirler. Hiçbir peygamber o vahiy üzerinde ne aklıyla ne başka bir yolla yorum dahi yapmamıştır. Peygamberin yapmadığı yorumu şimdi bizim cahiller kendilerine göre din üzerinden yorum yapıyorlar. Alıp aynen kabul edeceksin. Sana ne? İşte hep söylüyorum, misal veriyorum. Efendim diyor kurban parasını diyor bir vakfa verirsek kurban kesmiş olur muyuz? Kurban kesmiş olmasın. Niye kurban keseceksin ki? Kesmediğin kurbanı nasıl keseceksin? Bağış yapmış olursun tamam. Dersin ki ben kurban kesmeyeceğim, bağış yapacağım. Ne, nasıl oluyor bu? Yani sen veleybol oynuyorsun gelip ben futbol oynadım diyebiliyor musun? Yani öyle manasız, öyle saçma şey olur mu? Dinde hepsinin yeri var. Kurbanın yeri ayrı, zekatın yeri ayrı, fitrenin yeri ayrı, bağışın yeri ayrı, nafile ibadetin yeri ayrı. Farz, vacip, sünnet ve müstahap falan işte nafile diye hepsi yani bu din böyle başıboş bir şey değil ki bir belli bir disiplindir. Manevi bir disiplindir. Bu disiplinin kendi dalları, kendi şartları var, kendine uygun meseleler var. Ne zaman ki koyunu alırsın, Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber dersin. Hatta babam öyledir. Ya Rabbi, Hazreti İbrahim'in kurbanını kabul ettiğin gibi bizim de kurbanımızı kabul eyle diye. Onun da duası var Türkçe. Böyle söylersin. Allah kabul eder. Kurban şunu söyleyeyim. Kurban insan yerine diyettir. Esasen Müslümanın kurban olması lazım. Sana kurban olurum diyoruz işte. Can sana kurban diyor. Ben sana kurban, ten sana kurban. Kurban olduğum Allah diyoruz. Kurban olayım diyoruz. Dinde Allah yoluna, hak yoluna kurban olmak. Kendimiz kurbanız. Allah'ın kurbanıyız. Bedel olarak onu kesiyoruz kurbanı. Bizim yerimizde Ve i̇şte. i̇şte Bu kurban bayramlarında çok kaza oluyor tabi. Yüzlerce insan trafik kazalarında gidiyor. Ehlullah'tan birine sormuşlar. Efendim bu bayram günlerinde çok trafik kazası oluyor çok, o can kaybı oluyor falan deyince. Tabi demiş kurbanlar kaldı, kendiler gittiler. İşte bir kazadan, beladan, musibetten ev alırken, araba alırken, temel atarken hep kurban kesiyoruz. Orada zayiatımız az olsun diye. Koca bina temel atılacak, hafriyat yapılacak, işte orada kalıyor 15 tane şey insan. Yani bunların bu boş yere değil dinin şeyleri vardır. O bize bedeldir. Bize can yerine kurban bedel ediyoruz. Aslında bizim Allah yoluna kurban olmamız lazım. İşte gelmiş zaten dervişlerden bir tanesi dergaha gelmiş. Selam vermiş. Efendim ben demiş bu dergaha derviş olarak hizmet etmeye geldim. Beni kabul et, hizmete al. Adın nedir? Evlat demiş. İsmail demiş. İsmail'ler kurban olur bilir misin demiş. Aman efendim demiş bıçağı çekecek olup bıçağı çalacak olan İbrahim olduktan sonra ne kam demiş. Yani hadreti İbrahim eğer yani. yani sen İbrahim sonra benim İsmail olmamı istiyorsun ama sen de İbrahim misin yani. Eğer sen İbrahim'sen can feda. Böyle. Bu iş işte Şems'den var buraya geldik. Yıllarca olan sohbet hakkı için Hazreti Mevlana Şems'in aralarında geçen sohbeti dile getiriyor burada. O hoş hallerden bir hali olsun izah etme et demekte ve ilave etmektedir ki ta ki yer ve gök gülsün akıl, ruh ve gözle arz ve semanın yüz misli sevinsin. Gör Şems deyince işte Şems'ten bahs açılınca Hazreti Mevlana diyor ki, sadece benim aklım, ruhum gülmez. Yer, gök her taraf gülür, güler. Buradaki candan maksat diyor, Hüsamettin Çelevi'dir. Şeylere, Mevlevi dervişlerine can tabir ederler. Bektaşilerde de can tabir ederler, dervişlere. Can, işte şeylere bilhassa yeni girmiş olanlara can derler. Halil Can benim hocamdı, bektaşi dervişiydi. Şefik Can yine bir bektaşi şeyiydi. Hep can olarak kabul ederler. O derviş demektir. Hatta biraz da yeni derviş demektir. İşte şeyf olamamış daha. O bakımdan böyle Sultan Mahmut şey geziyormuş. Aklıma geldi, de şimdi size söyleyeyim. Sultan Mahmut tebdil geziyor. İşte bu merdiven köy falan oralar hep bağ bahçedir. Orada Şahkulu delgahı var, Bektaşi delgahı. Oradan geçerken selam vermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Bereketli olsun bağ bozumu. Kesiyorlar sepetlere, sellelere dolduruyorlar, içeriye taşıyorlar üzümleri. Bereketli olsun, kolay gelsin falan deyince. Olsun demiş. Baba demiş, erenler, maşallah demiş bu üzümleri ne yapacaksınız demiş. Ne yapacağız demiş, canlar yiyecek demiş içeride. Aman baba demiş bu kadar üzüm yemekle içmekle biter mi falan deyince, e demiş de şey ediyoruz zamanla yerler falan mırın kırın edince, hımm demiş anladım demiş, şarap yapacaklar tabi yani. Padişah'ım anladım deyince. E, anladın da nedir yani demiş de. Küplere dolduracağız demiş. Cenab-ı Hak ne kısmet ettiyse olacak demiş. <gülüyor> ne takdir ettiyse olur demiş. Bana. Böyle şeyler de yani. Anlamış ama şey olduğunu. Padişah olduğunu. Böyle bir başka yerde de yine Padişah yahut da Sultan Arabistan'da geçerken. Yaşlı bir adam böyle 80 yaşının üstünde, 85 yaşlarında hurma fidanı dikiyormuş bahçeye falan. Selam vermişler, kolay gelsin. Demişler ya sen yaşlandın bu hurma hemen meyve vermez ki. Hurma 15 sene sonra meyve verir dikildikten. Yani aşağı yukarı 30 yaşına geldikten sonra hurma doğru dürüst meyve vermeye başlar. Zeytin de öyledir, geç verir. Ama incir iki, iki, üçüncü senede vermeye başladı. Meyvelerin şeyine göre, kendilerine göre şeyi var tabi. Demiş ki sen yaşlısın demiş, bu diktiğin demiş, meyvesini yemeyeceksin, ne diye uğraşıyorsun deyince. Aman efendim demiş, bizden öncekiler diktiler, bizler yedik demiş. Biz de dikelim ki demiş, bizden sonrakiler yesin diye demiş. Deyince, hoşuna gitmiş padişahın. Demiş şu ihtiyara bir altın ver demiş bana. Altını verince aman efendim demiş. Diğer demiş kurmaların bahçelerinde demiş 15-20 sene sonra meyve verir bak demiş bizim kurmamız daha diker dikmez meyve verdi demiş. Bu söz daha çok padişahın hoşuna gitmiş. Demiş bir altın daha ver demiş bana. Efendim demiş el adamı hurmaları demiş sene de bir mahsul verir. Bizim diktiğimiz hurma bak sene de iki mahsul verdi demiş falan. Deyince padişah vezire demiş bu tatlı dille Arap demiş vallahi bütün hazineyi boşaltır demiş. Buradan buradan çabuk kaçalım demiş falan. İşte tatlı dil bu. Tatlı dil güzel şeydir. İnsanları kırmadan, incitmeden muradını söyleyebileceksin. Azarlamaya, bağırıp çağırmaya gerek yok. Hikmet ehli, hikmetle konuşur zaten. Onlar hem akılda kalır, hem de çok hoştur. Onların ifadeleri şey değil. İşte bir gün Amasyalı Mustafa Efendi'nin meclisindeyiz. Allah rahmet eylesin, Fethi Gemukluoğlu'yla beraberiz. Aynen benim önümde. Oğlum Fethi dedi. Kırmak kadar kırılmak da günahtır dedi. Böyle. Çıt kırıldım olmayacaksın dedi. Kalp kırmak kadar kırılmak da günahtır dedi. Adam rastgele bir şey söylüyor. Senin kalbini kırıyor ama onun eşekliğine ver vereceğim Allah Allah. Niye kalbini kırıyorsun? Niye boğaz ediyorsun? Düşman oluyorsun? Yanlış söyleyen dolu. Onun için. Evladım dedi. Kalp kırmak kadar kırılmak da günahtır dedi. Başkasının sözünden. Böyle çıt kırıldım da olmayacaktı. Bu dünyada böyle. Maalesef çok şey. Haşinleştik. İstanbul yok artık. Eski İstanbul yok. Bu. İstanbul beyefendisi hiç yok. Geldik. Barbarlaştı. Bütün dünya barbarlaştı. Merak etmeyin. Sadece İstanbul için söylemiyorum. yani. Bütün dünya öyle. Hacda da adam tank gibi üstüne geliyor Afrika'lı gençler. Bir grup olmuşlar. 15-20 kişi. Allah Allah, Allah'a bekler, Allah'a bekler. Böyle üstüne geliyorlar tank gibi. Ezip geçiyorlar falan. Bir, onu da bir marifet sayıyorlar. Yani. Yahu Kabe'desin, Allah'ın şeyindesin. Peygamber Efendimiz teva sırasında veda haccında, deve üstünde tevassı etti. Kimse kimseyi incitmesin, rahatsız etmesin kontrol ediyordu, deveden etrafa bakıyordu. Arada yine şeyler var işte mutavvif dediğimiz Tavafta yardım ediciler var Allah akıl fikir versin ümmeti Muhammed'e Biraz da merhamet biraz rahmet biraz şefkat lazım Ey can diyor Husamettin Çelebiye Hakikaten Hazreti Pir'in ruhu kadar Muazzez bir vücudu mükerrem idi Zaten Mevlevilikte çileye girmiş ve hizmete başlamış olan yeni dervişlere can denir. Bedenin kesafetinden kurtulması ve aynı ruh olması için bir hayra yormaktan ibarettir. Bu kelime diyor. Yani can olasın. Canın gelişsin. Bedenin zahmetlerinden, bedenin külfetlerinden, şehvetlerinden kurtulasın. Ruhu mücerret haline gelmiş diyor mesela. Şemseddin şey için, e, Akşemsettin ah Hazretleri için öyle demiş talebesi. Akşemsettin ah işte buradan gittikten sonra en son oğlu var onun. Yedi tane erkek çocuğu var. İşte hamdullah en son, en küçükleri şey var. Sadullah var, en zannediyorum. Sadullah var, Doğrullah var, Emrullah var. Hep böyledir. Abdullah var. En küçüğünün adı da Hamdullah'tır. Anasının karnındayken benim şair evladım diye severmiş onu. Bak buna dikkat et bu şair olacak falan diye. Ondan sonra ara sırada dermiş ki şu son dovan Hamdullah. Babasız kalıp da perişan olmayacağını bilsem ahireti iltizam edeceğim yani ahirete sefer edeceğim demiş. Böyle ara sıra böyle söylenir. Bekliyor biraz daha büyüsün serpilsin falan ki şey olmasın babasız analı babalı büyüsün diyoruz ya o çok önemlidir. Yani en azından 13-15 yaşına kadar çocuk analı babalı büyümeli, ana baba sevgisine doymalı, görmeli onu. Hep öyledirmiş, şu çocuk babasız kalıp da, babadan mahrum kalıp da perişan olmayacağına inansam ahireti teşrif edeceğim falan demiş yani, tercih edeceğim. Bir gün yenge galiba kızmış Hazret'e, demiş bunak gideceğim gideceğim der demiş, bir türlü gitmez demiş kurtulsa, gitse de kurtulsak demiş, aa çocuklar demiş eşe kadar da kocaman adam oldu. Hala gideceğim, gideceğim deyip demiş, gitmiyor falan deyince. Bu tabii peki demiş, öyleyse gidelim. Çağırıyor bütün talebelerini. Oğullarını da çağırıyor, hepsini. Bütün üzerindeki mirası ona şey ediyor, taksim ediyor. Bir değirmeni var, işte bir bahçesi var. Atlar var, samanlık var, ahır var, ev var falan. Hepsini tek tek evlatlarına bağışlıyor. Ahır falan olsun bahçe filanı olsun miras değirmene falan baksın yahut işte ortak mirasını taksim ediyor. Ondan sonra oradaki talebelerden birine diyor ki sen bir Yasin oku bakalım damat diyor. Ve ileyhi turcaun geldiği zaman bakıyorlar ki canlı taksim eder. Böyle askere gider gibi. İç içe Aa bakıyorlar ki efendim aman efendim falan aman cananı yok. Bir komşu köyde bir talebesi var. Onun da maneviyatı açık. Galiba efendi ahirete yürüyor diye diyerek koşarak gelmiş. Demiş, Adayı i öbür tarafa geçmiş ruhu demiş maalesef. Biraz önce gelip yetişseydik rica ederdik. Döndürürdük, geri döndürürdük demiş. Böyle demiş, yengenin sözüne kısıp da kızıp da bizi terk edip gitmek olur mu falan diye. Rica ederdik, döndürürdük. Ama demiş, alayı i öbür tarafına geçmiş. Artık oraya bizim gücümüz yetmez. Yani, Üsküdar'a alan atı almış geçmiş gibi. Biz bilmiyoruz tabii, Âlâ-i neresidir, ruhlar aleminde kaç mertebe var, kaç durak var, nereye kadar bizim duamız yahut da şeyimiz, sözümüz geçer, nereden sonra irtibat kesiliyor, ipler kopuyor. Hep bilmiyoruz ama onun hayatında böyle bir şey var. Çok enteresan. Diyor ki biraz önce gelseydik, rica ederdik, geri döndürürdük diyor böyle. Ondan sonra kendisine diyorlar ki niye efendim böyle yapıyorsun? Allah huzuruna üzerimde dünya malı varken gitmek istemedim diyor. Hepsini, mirası taksim edip hepsini zimmetinden kurtuluyor. Zimmetimde dünya malı ile diyor. Allah huzuruna gitmek istemiyor. Kendi eliyle mirasını taksim etmiş. Onlar öyledirler. Ha, arifler için Allah var. Başka bir şey yok. Onların istekleri, dilekleri, her şey. اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَعْفٍ Allah kuluna yetmiyor mu? Yetmez. اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَعْفٍ Hazreti Mevlana'ya da söylüyorlar. Diyorlar efendim başka tarikatlarda işte Hay var, Cebbar var, Kahhar var, Alim var, Halim var. Allah'ın 99 ismi var. O esmadan da zikrediyorlar. Ya Hayyü, Ya Kayyum, Ya Alim, Ya Halim, Ya Rahman. Diye. Aynı şeyi ay ayeti okuyor o da. وَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ Allah lafzı var. Mevlebilikte zikir sadece lafzatullah kelime, -i, kelime -i Tevhid hafriyattır. Hafriyat şirkten kurtulmak içindir. Gizli ve açık şirkten kurtulmak. La ilahe illallah. Bu bizi şirkten kurtarmak içindir. Şeyin zikrin hafriyatını yapıyoruz. Pislikleri, çöplükleri atıyoruz, temizliyoruz ondan sonra Allah diye başlıyor. Zikir قُلِدُ اللّٰهَ اَوِدُ الرَّحْمَانِ اَيَّمْ مَا تَدْعُوا husna. Bu şey, İsra Suresinin son ayetleridir. Öyledir. İster Rahman diye dua et, ister Allah diye dua et diyor. Yalnız Muhiddin Arabi Hazretleri bu ikisini şaşmayın diyor. Kur'an'da madem ki bu ikisinden bahsediyor, sizde diyor bu ikisinden Zaten Bismillahirrahmanirrahim odur. Bu ikisinin meydana getirmesidir. Allah kulid allaha evid Ey yammatad o fe lehu Hangisiyle yaparsanız yapın, esma ı Allah'ın güzel isimleridir. Onu biz başka türlü anlıyoruz ama Arifler söyleneni başka türlü anlıyorlar. Yok ki işte Bismillahirrahmanirrahim dediğin zaman hem Allah hem Rahman ismiyle söze başlamış oluyorsun. Rahim, Rahman kökündendir zaten. Aynı kökten Rahman, sonsuz genişlikte demektir. Ve rahmeti vesiat külle şey. Her şeyi kaplayan sonsuz bir rahmet. Peki Rahim nedir? Birisi genişliğine sonsuz rahmet. Rahim de derinliğine sonsuz rahmet. Bütün boyutlarıyla. Onun için anneler daha çok Rahim'dir. Babalar daha çok Rahman'dır. Baba ailenin bütününü düşünmek zorundadır. Anne kendi çocuklarını düşünmek zorundadır. O, o, o, onun için. Evet. Bismillahirrahmanirrahim'den daha büyük bir şey yoktur. Dua yoktur. Onu söyle Ama yürekten söyleyeceksin. O Rahman'ı, o Rahim'i yüreğinde hissederek söyleyeceksin. O zaman tadı lokum tadından yenmez. Allah rahmetinden mahrum etmesin. Merhametinden, şefkatinden. Ümmet-i Muhammed'in çok ihtiyacı var. Bismillahirrahmanirrahim'in feyzinden, bereketinden. Biz unuttuk çok yerde. Eskiden besmelesiz sofraya oturulmazdı, besmelesiz ayakkabı giyilmezdi, besmelesiz arabaya binilmezdi, besmelesiz ata binilmezdi. Besmelesiz işe başlanmazdı. İster duvar işçisi olsun, ister çiftçi olsun, Bismillahirrahmanirrahim der, kalkar, abdestini alır, işine bakar. Besmeleyi ağzımızdan düşürmeyelim. Benim bir arkadaşım vardı, Bedri, Hep besmele çekerim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cüneydi-Baghdadi Hazretleri'nin son sözü Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim demiş, ruhunu teslim etmiş. Yani yeni bir dünya başlıyor. Yeni bir iş başlıyor. Ölüm yok, şimdi söyleyecek zaten. Ruh için ölüm yoktur. Neyin endişesini çekiyorsun ya Hazreti Mevlana. Eğer yolculuk sevgiliden yanaysa diyor, neyin acısını duyuyorsun ya? Sevin. Sen eğer Allah aşırıysan yolculuk da sevgiliye doğruysa, endişe edecek bir şey var mı? Aşk ile şevk ile getir. Onun ona yaklaştıkça daha çok şükretmeyin, daha çok hamd etmeyin, daha çok sevinmeyin lazım. Biz fazla dünyaya bağlı olduğumuz için ölümden korkuyoruz. Onların ölümden falan korktukları yok. İşte akşam setten gibi ya şu çocuk için diyor yaşıyorum. Biraz daha büyüsün de babasız kalmasın, yani babaya hasret kalmasın falan. Öyle başkaları için yaşarlar onlar. Biraz daha iyilik yapmak, biraz daha ibadet yapmak. Bin sene boşa yaşamaktansa bir dakika içinde Bismillahirrahmanirrahim demek o bin seneden daha değerlidir. Çünkü orada dua ediyorsun, Allah'ı anıyorsun. Zikrullah'la geçen zaman değerlidir. Allah'la beraber geçen zaman değerlidir. İşte Şems bu. Şems bunları öğretti bize. Ey Hüsamettin, Şems'in ahvalini izah etmek hususunda bana teklif etme. Zira ben manevi yokluk halindeyim. Anlayışım ve anlatışım aciz kaldı. Onun senasını sayıp dökemem dedi ve devam etti. Aklı başında olandan başkasının yani yokluk denizinin gark olmuş olan zatın söylediği her söz zahmet de olsa, övünmek de olsa doğru olmaz diyor. Ben şimdi şu halde kendimde değilim. Şems'ten bahset demiş biraz şey, Hüsamettin Çelebi. Hazreti Mevlana da diyor ki ben öyle bir şu haldeyim ki şu anda onun ne güzelliklerinden, ne halinden bahsedecek halim yok diyor. Şems ve eşi benzeri bulunmayan bir dostun ahvalini izah için ben ne söyleyeyim ki bir damarım bile şuur halinde değildir. Ciğerimi kan eden bu hicranın şerhini şimdilik başka bir zamana bırak O da dedi ki beni doyur. Çünkü acım, acım. Hem çabuk ol ki vakit keskin kılıç gibidir. Çabuk geçer gider, biçer gider. Zaman geçer gider, biçer gider. Ey arkadaş, Sofi, İbnül Vakt olur. Yarın ve yarına demek tarikat şartlarından değildir. Şimdi şu anda ne yapabiliyorsan onu yapacaksın. Yarın yaparım diye bir şey yok. İbnül Vakt olmak demek budur. Şu anda yapman gereken en iyi şeyi yaparsan işte o, o yolda şey olursun. Yarın dediğin şey öbür güne kalır. Sonra unutursun. Bir sene sonra yapar. Yarın yok. Şimdi var. Ne diyor? Geçmişin hayalleriyle, geçmişin hatıralarıyla oyalan. Onları çıkar kafandan. Geçen geçmiştir artık. Ne diyor? Boşuna gelecek için hayal kurup da kendini oyalama. İkisi de yanlıştır. Şu anda ne yapabiliyorsan onu yapacaksın. Çünkü Allah bize bu vakti emanet olarak veriyor. Ömrü emanet olarak veriyor. Hepsi emanet sırasında. da canda, malda hepsi emanettir. Emanete riayet edeceğiz. Emanetin hakkını vereceğiz. Evet. Onun için. Her gün o gün ne yapmak, o anda ne yapmak gerekiyorsa onu yapacaksın. Erteleme yok. Yoksa sen sofi değil misin? Veresiye dolayısıyla mevcuda yokluk arız olur. Yani veresiye veresiye mevcudu tüketirsin diyor. Hep biz ileriye dönük hayaller kuralır ve ebedi yaşayacakmışız gibi gelir bize. Halbuki çit diye bir gün çeker gideriz. Onun için vaktin kıymetini bilmek vakit en büyük sermayedir. Vakit nakittir demiş zaten büyüklerimiz. Vakit nakit paradır yani. Kıymetlidir, çok altındır. Allah'ın en çok israf ettiğimiz şey de budur. Vakti boşuna harcıyor. Allah en değerli şeyini hep boşa harcıyoruz. Zaten ömrümüzün yarısı trafikte geçiyor. Büyük şehirde, yani İstanbul'da oturuyoruz. İstanbul'un çilesine katlanmak ayrı bir şey. Yani evet. Ona dedim ki dostun sırrının gizli kalması lazım. O daha iyidir. Ona vakıf olmak için sen hikayeye kulak ver ve manasına dikkat et. Dedi ki, ey faziletler sahibi Mevlana, beni baştan savma, açıktan açığa ve hiçbir şey saklamaksızın anlat, söyle bana dedi. Perdeyi kaldır ve açık söyle ki, ben gömlekli bir güzel ile yatmam demiş. Şey, yani sırlarını saklayan birisiyle ben dostluk yapmak istemem diyor. Hazreti Çelebi de ısrar ediyor Hazreti Mevlana'ya. Dedim ki eğer o dünyada aşikara olursa ne sen kalırsın ne ucun ne ortan kalır. Arzu göster lakin o arzu ölçüne ve tahammülüne göre olsun. Bir saman çöpü gibi bir dağı kaldıran Bir saman çöpü bir dağı kaldıramaz. Ben sana diyor şemsi nasıl anlatayım senin aklın ona ermez diyor. Güneş ki alemi aydınlatmaktadır, yörüngesinden ayrılıp biraz yaklaşacak olsa her şeyi yakar, kül eder. Fitne, karşılık ve kan dökülmesini isteme. Bundan fazla da şemsi, tebriziden bahsetme. Bu bahsin sonu gelmez. Sen başlangıcına dön de hikayenin tamamını söyle. Ha. Burada şimdi şeyi tabii sırları, Şems'i anlatıyor. Şems'in Hazreti Mevlana üzerindeki hakkını anlatıyor. Zaten pek konuşmazlarmış. Otururlar böyle birbirlerine şey gibi. Kalp kalbe. Kalpten kalbe yol vardır derler. El kalbu minel kalbi ile el kalbi sebilen. Sebilen. Kalpten kalbe yol vardır. Şimdi siz iki tane şeyi koyuyorsunuz teypin, sesini kısıyorsunuz, araya kablo takıyorsunuz. Buradaki bu kasetteki olduğu gibi ötekine geçiyor. Ne ses var ne söz var. Ama sonra sesi açıp baktığın zaman gerçekten dolmuş. Öyle. Akseder haleti merdan, gönülden gönüle diyor. O yiğitlerin, o rical dedikleri, yiğit dedikleri evliyaullah'tır tabii, marifet ehlidir. Onlar akseder haleti merdan gönülden gönül. Tarikat ehliyiz Sofi, bizi sanma kuru Zahit, Bizim semti Muhammedten Muhammed'den gelen bir rahımız vardır. Bizim ta Hazreti Peygamber'den bize gelen bir yol, bir gizli yol vardır. Gönülden gönülüne akseder. ilahi nur. İşte tarikatta silsile diyoruz buna. Ve şey diyor, işte aşağı yukarı... Muhammedin Arabi Hazretlerinden alan Abdul ve Abdulahat Yahya diye bir zat var. Enteresan bir adam, Fransız kendisi. Renegan'un adı. Sonra Müslüman olmuş. Abdulahat almış adını. Diyor ki şeyhin çok takva ehli olması da şart değil diyor. Sadece o aldığı elin o silsilenin sağlam olması, kopuk olmaması lazım. Tıpkı şey gibi, elektrik teli gibi. O diyor eğer silsile sağlamsa, feyzi Muhammed'i gelir seni bulur diyor. Elden ala işte onun için. Bizim semt-i gelen bir rahımız vardır. Bir kablo. O manevi işte ruhlar, tabii şey sen kendine düşeni de yapacaksın tabii. Yani o durup dururken gelmez. Gönül şeyini, düğmesini açık tutacaksın. Kapalı olduğu zaman hiçbir şey olmaz işte. Aynen televizyon gibi, radyo gibi falan. Böyle. Benim diyor efendim ya, sen diyor kalbin açık tut. Günde yetmiş defa ilahi feyiz diyor sana gelir, çarpar. Ama sen gaflette olduğun için, diyor, duymuyorsun Her gün, her şey, günde yetmiş kere. Hatta bu yetmiş kelimesi değil ha Sürekli diyeyim sana, sürekli sinyal. Rüzgar esen rüzgar gibi. İlahi feyiz kalbine gelip gidiyor. Ama sen gaflette olduğun için onları hissetmiyoruz. Açılınca onları hisseder. Her gördüğün şeyde Allah'ın kudretini görürsün. İşte burada diyor da. Ey Rabbimiz! Bize kudretini gösterdiğin gibi rahmetini de göster. Her şeyi bu kadar mükemmel, bu kadar muhteşem yaratıyorsun, yapıyorsun. Orada senin kudretini seyrediyoruz ama biz senin ayrıca rahmetine de muhtacız. Ümmeti Muhammed ona muhtaç. Evet, burada bir başlık var. 15 dakika kadar da bazı şeyleri size Hazreti Mevlana'dan hani dedim ya Divane Kebir'den Şurada Sen duru bir su gibisin. İşlediğin günahlarla temiz suyu bulandırma. En yüce sevgi Allah'ı sevmektir. Bütün sevgilerin kaynağı da O'dur. Güneş ışıklarıyla dünyayı kaplamıştır. Hangisi diyen kişine kadar kördür. Eğri büğrü yürüyen ayak gibi olma. Bırak şu eğriliği de elif gibi doğru ol. En zor savaş içimizdeki boş arzulara karşı verilen savaştır. Kendini boş arzulardan kurtaran dünyaya ait tüm musibet tüm musibetlerden ve sıkıntılardan kurtulmuş olur. Kanaatten hiç kimse ölmedi. Hırs sayesinde de hiç kimse padişah olmadı. O sana senden daha yakındır. Onun niçin dışarıda arıyorsun ki hiç el gönülden gizli bir iş yapabilir mi? Asla kimsenin umudunu kırma. Belki de sahip oldukları tek şey odur. Tevbe bineği ne acayip bir binektir ki bir anda sahibini yerden alır, göklere çıkarır. Ölmek dünyaya aittir. Öteki dünyada ölüm yoktur. Her gün yeniden doğuştur. Siz tohumu ekiyorsunuz. Çekirdek ölüyor, yok oluyor ama bir süre sonra fidan olarak yeryüzüne doğuyor. Hangi tohum toprağa düştü de yeşil ekin olmadı? Güneşin battığını görüyorsun. Yeniden doğacağına niçin inanmıyorsun? Ey sevgili can! Sen... Canı sen aldıktan sonra ölüm şeker gibidir. Seninle olduktan sonra ölüm bize candan da tatlıdır. İnsanoğlu bunalınca ondan başkasını çağırmaz. Allah'ım sen bana yardım et der. Ama dertten kurtulunca yine çör takılır kalır. Toplum sevgi ile kaynaşır. Adaletle güçlenir, dürüstlükle yücelir. Önce doğruyu bilmek gerek. Doğru bilinirse bütün yanlışlar kendiliğinden ortaya çıkar. Burada onun bir duası var. Bizim ahdimiz saman çöpü gibidir. Her rüzgarın esiridir. Senin ahdin yüzlerce dağdan daha kuvvetlidir. Biz küçüklüğümüzü ve rüsvaylığımızı gördük. Kusurumuzu itiraf ediyoruz. Ey Sultan-ı Enbiya! Bizi fazla imtihana çekme. Biz azim bir şehir, muhteşem bir kaleydik. Yıkıldık, harabolduk, olduk. Bir harabeye döndük. Ancak bir duvarımız kaldı. O kalan duvarı da sen koru ki şeytanın canı bizimle alay etmesin. Bizim için değil, dalalete düşenleri hidayete erdirmek için senin şanından olduğu için, şanı kadimin, rütbeyi azimin hürmetine ey şah-ı resul. Ey et ve kemik yığını olan insanların kalbine merhamet veren yüce Allah, kudretinin sonsuzluğunu gösterdiğin gibi Lütuf ve merhametinin büyüklüğünü de bize göster. Ey büyüklerin büyüğü olan Allah, eğer ettiğimiz bu dua senin gazabını arttırıyorsa, edilecek duayı da yine sen bize ilham et, bizi affeyle. Diyor. Var oldum, varlığa mahkum oldum, artık istesem de yok olamam. Hidayet bir deniz, bu çok güzeldir. Hidayet bir deniz, cennet de onun ortasında bir ada. Sen sahilden o cennete yüzerek gideceksin. Yüzmeyi bir öğren. Yüzme bilmiyorsan öğren. Bu çok güzel. Cennet de orada, deniz de orada. Her şey önümüzde. Serili. Allah güzel lütfetmiş. Bütün iş bize kalmış. Hazreti Mevla'na öyle diyor zaten. Avam diyor. Allah yolunda koşarak gider. Ah havas. Kul siru. Ne diyor? Fe ilallah. Fe ilallah. Allah'a doğru koşun. Allah'a koşun. Allah'a koşun diyor. diyor. Bu şey niye Allah'a koşun diyor? Çünkü ömür kısa, yol uzun. Koşmak gerekir. Gayret manasınadır orada koşmak. Şeyde de öyledir. Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ izanu diye نُودِيَ لِسْصَلَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجِمْعَاتِ فَسْعَوْ اِلَى Camiye koşarak gidin demek değildir. Önem verin. Üzerinde ısır, şey, gayret gösterin manasınadır. Yoksa burada camiye herkesin şapır şapır koşarak gitmesi gerekirdi. Halbuki diyor ki tefsirde bu diyor ayet, sadece Müslüman'daki gayreti, işi, gücü bırak, her şeyi bir tarafa terk et, abdestini al, camiye git demektir. Bu da öyledir. Allah'la seni araya giren, Allah'la seni meşgul eden, Allah yolunda seni engelleyen ne varsa hepsini elin tersiyle it, Allah'a doğru gayret göster, hoş manasına. Fefiru ilallah diyor Hazreti Mevla'na, Arifler, Allah yolunda koşarlar. Rafiller de diyor, yolun başında beklerler. Birisi gelsin kendisini götürsün diye. Minibüs bekler yani. Sen koşacaksın, sen yüzeceksin, sen gideceksin. Yok. Şimdi tarikatlara giriyorlar. Geldiğimiz baştan yere söyleyeyim. Bazı şey söyleyeceğim şey var. O tarikata girince zannediyor ki Şeyh Efendi onu sırtına bindirip sıratı geçirecek. Yok öyle bir şey. Şeyhin vazifesi trafik memurunun vazifesi gibidir. Sadece yol göstermektir. Sen şaşırdığın zaman, yanlış öyle girdiğin zaman seni yola sokmak içindir. Ama bak evladım yani Zaten o gördüğün rüyalar falan filan sana işaretler verir. Onu Şeyh e anlattığın zaman eğer Şeyh Gerçekten ehil ve arif birisiyse o rüyalardan senin halini anlar. Diyor ki sünnetleri devam et. Sünnetleri terk ediyorsun. Mesela sakallısın da kendini rüyada sakalsız görüyorsun. Bu, bu nedir bu? Acayip bir şey diyorsun. Gidiyorsun. O, çok basit. Sembolleri bilirsen hemen onu söyler. Sakal bırakmak sünnettir. Ha, sen kendin eğer sakallı olduğun halde aynada, rüyada Sakalsız görüyorsan Başka sünnetleri Sakal sünnetini değil Öteki sünnetleri terk ediyorsun Anasınıdır Yahut sünnet sakalsız bir adam Kendisini rüyada sakallı görüyor Sünnet-i şerife ediyor demektir Sakalın dışında da çok sünnet var Çocukları sevmek Onları kayırmak, korumak Çok Peygamberin en büyük Sünnetlerinden birisidir Medine'deki hangi küçük çocuğa sorsan diyor, "Sen peygamberi tanıyor musun?" O Medine'deki çocukların içinde en çok sevdiği çocuk benim diye size cevap verin. Böyle peygamber demek ki o çocuklarla o kadar candan, o kadar yakından ilgileniyor ki her çocuk, Medine'deki bütün çocuklar içinde peygamberin en çok sevdiği çocuk kendisinin olduğuna inanıyor. Bu ne büyük devlet. Allah Allah. Onlardan bahsediyoruz. İnşallah hallerini de kazanırız. Evvela bilmek lazım zaten. Sonradan da haline kavuşuruz. Allah bize esirgesin, memleketimizi esirgesin. Kıyamet kopuyor. Cehennemin içinden geçiyoruz. Tam sırat-ı müstakimden geçiyoruz işte. Cehennem üstündeki o köprü, şimdiki geçtiğimiz bu hayat. Biz onu hep cehennemin üstünde zannediyoruz. Halbuki o sırat-ı müstakim doğruluk köprüsü, dürüstlüktür. Bu dünyada sen o köprüden geçemezsen öbür dünyada hiç geçemezsin. Dürüstlükten, doğruluktan şaştığın anda Rıb diye düşersin. Bu dünyada da düşersin öbür dünyada. Fark etmez. Sen bu dünyada hile ile hayat süreceksin. Öbür dünyada da sırat-ı müstakimden doğru. Yok öyle bir şey ya. Yok. yok. Sırat-ı müstakim gönlümüzle aklımız arasında kurulu olan iman köprüsüdür. İman, ihlas köprüsüdür. Takva köprüsüdür. Onun hoca efendiler öyle sembolik bir şey etmişler. Boğaz köprüsü gibi. Artında gayya kuyuları vardır, ateş yanıyor falan filan, alev topları falan. Onun üstünden de Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi bir köprü, öyle hayal ediyoruz. Ama güzel bir hayal, yani kötü bir şey değil. Ama esas o köprü aklımızla vicdanımız arasındadır. Orada kurmuş zaten, sırat-ı müstakimi Allah bizi yaratırken sırat-ı müstakimi de içimizde yaratmıştır. Öyle bir donanımla geliyoruz ki bu dünyaya. Allah, işte Nurettin Topçu'nun bir şeyi var. Çocuklar diyor, bizi affedin. Ne olur bizi affedin diyor. Allah sizi bize birer melek birer nur topu olarak her türlü günahtan arınmış, bütün pisliklerden, kötülüklerden arınmış olarak sizi diyor bize emanet etti. Biz sizi şeytan haline getirdi. Çocuklar ne olur bizi affedin. Bu, bu eğitimden sadece canavar yetişir, onu size söyleyeyim. Layık eğitimin çünkü iki şeyi yoktur. Birisi vicdanı yoktur, ikincisi Allah'ı yoktur, kutsalı yoktur. Kutsalı olmayan eğitimden sadece canavar yetiştirirsin, kaplan yetiştirirsin. Tahsil verdiğin zaman da o kaplana kanat takmış olursun. Daha da yırtıcılığını, daha da zararını arttırmış olursun. Konfitçi söyler diyorlar. Kaplana bir de kanat takılsaydı diyor, yapacağı zararları o zaman görürdünüz diyor. Neye mal olacağını falan. İmansız bir adama tahsil verip, imkan verip, onu bir yere rütbe verip, onu şey etmek kanat takmak gibidir. O diploma kanat olur ona. Allah korusun memleketimizi. Vallahi ben size söyler, Bizim gayretimizle değil. Bu vatan için tam gittim bugüne kadar şehit olanlar var ya. Allah bizi onların yüzü suyu hürmetine koruyor. Yoksa bizim öyle bir niyetimiz yok. Hatta Türk eğitiminin öyle bir programı yoktur. Layık eğitimin. Dine dönelim, Allah'ı öğrenelim, peygamberin izinden gidelim falan filan böyle hiç böyle bir din diye bir davası meselesi yoktur. Ahlak dersleri konacak kıyamet kopuyor ne lüzum var diyor. ya ahlaksız toplum olur mu? Dine, din dersleri konacak okullara kıyametler koparıyorlar ne lüzum var din dersine. E peki buradaki yabancı okulların din dersi var. Katolik dünya bütün dünyaya din dersi veriyor. Ben size şeyi söyleyeyim, biraz belki lafı uzatıyor gibiyim ama laf dışına çıkmış değiliz. Yani insan üzerinde konuşuyoruz. Rıza doktor Rıza Nur hatıratında diyor, daha birinci cildinde. Diyor ki Vatikan gibi bir devlet, bir din devleti, bir büyük güç. Dört tane bankası var. Banka di Roma, Vatikan'ın bankası bu. Italiana Commerciale, o da Vatikan'ın bu şey bankasıdır. Dünyanın en zengin en büyük sermayesine sahiptir. Zaten şu anda dünya üzerinde çatışan, çarpışan iki büyük sermaye var. Bir Yahudi sermayesi, bir Vatikan sermayesi. O tekiller Ceres diyor ki Vatikan gibi bir kurum yüzünde bütün gücüyle faaliyet gösterirken biz diyor Ankara'da hilafeti kaldırdık. Bunun manasını anlayamadı. Ben dindar bir adam da değilim diyor. Siyaseten buna diyor İslam dünyasının ihtiyacı var. Bunu söyleyen gerçekten de Rıza Nur öyle dindar birisi değil. Ben dindar bir adam değildir. Din açısından da söylemiyorum diyor. Siyaset devlet açısından söylüyorum diyor. Vatikan gibi bir kurum, dev gibi bir kurum orada faaliyetteyken siz diyor burada hilafet müessesesini kaldırdınız. İslam, İslam dünyasını başıboş bırakıyoruz. İşte meydandaki hali görüyoruz. Müslüman, Müslüman'ı öldürüyor. Küçüş diyecek de hiçbir kuvvet yok. Durun, yapmayın, etmeyin diyen kimsenin dinlediği de yok. Evet. Hu diyelim efendim. Allah Allah. Eyvallah. Vakti şerif hayrola. Hayırlar feth ola, şerler def ola, niyazımız indi ilahi de makbul ola. Allahu Zülcelal ismi zatının nuruyla kalplerimiz pır nur kıla, demler safalar ziyade ola. Demi Hazreti Mevlana sırrı Cenab-ı Şems-i Tebrizi, Kerem-i Hazreti İmam-ı Ali, şefaat Muhammed'in Muhammed'inin Nebiyyil Ümmi, Rahmeten Lil Alemin, Hu diyelim. Huu, eyvallah, hayırlı günler, hayırlı geceler, hayırlı dersler, hayırlı uykular diyelim, eyvallah.